Sevip dost edindiği kimsenin dini eşit ahlakı üzerindedir. Sizden biriniz kiminle sevişip dost edindiğini dikkatle düşünsün. Diğer bir hadisi şerifte de لَا تَسْحَبَنَّ اَحَدًا لَا يَرَعَ لَكَ مِثْلَ مَا Senin kendisine vermiş olduğun değerin aynısını yahut benzerini senin hakkında düşünmeyen kimseyle asla arkadaşlık yapma. Bir diğer hadisi şerifte الناس مستوون كأسنان المشطي وإنما يتفاضلون بالعافية فلا تصحبن رجلا لا يرى لك مثل ما تراه إنسانlar hepsi eşittirler. Tıpkı tarağın dişleri gibi. Ancak afiyet sebebiyle birbirinden üstün olurlar. Binân aley senin kendisine vermiş olduğun değerin aynısını Yahut benzerini senin hakkında düşünmeyen adamla asla arkadaşlık yapma. Buyulmaktadır. Burada arkadaşlık diye tercüme ettiğimiz musahabe, karşılıklı hizmet yapmaktır.